Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala el-i Efendim 13. Lema'dan Hikmetül Üstaze'den 9. işareti paylaşacağız inşallah bugün. Bu işaret bir sualle başlıyor. Hizbullah olan ehli hidayet, başta enbiya ve onların başında Fahri Alem a.s. o kadar inayet ve rahmet ilahiye ve İmdad-ı Subhaneye'ye mazhar oldukları halde neden çok defa hizb Şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Hem Hatem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve i azam gibi tesirli icaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiye -i kainattan daha cazibedar. Hakik-i Kur'aniye'nin komşuluğunda, komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları, ve hidayete girmemeleri ne içindir? Ve hikmeti nedir? Evet. Mühim bir sual. Tekrar alalım. Hizbullah olan ehli hidayet. Allah'ın taraftarıdır. Allah'ın safında bulunan ehli hidayet. Başta enbiyalar, peygamberler. Onların başında Fahri Alem aleyhissalatü vesselam. O kadar inayet ve rahmeti ilahiyeye ve imdadat-ı mashar mazhar oldukları halde. Yani Allah ve Allah'ın peygamberleri ve onların yolda giden nurlu kervan. Bunlar cenab Hakk'ın çok inayetine, rahmetine, iltifatına imdadına mazhar oluyorlar. Ama zaman zaman da hizb Şeytan olan şeytan ve şeytan gibilerin e, topluluğuna mağlup olmuşlar. Neden? Evet. Hizbullah biz hizb Şeytan karşı karşıya Hizbullah'ın arkasında yani Allah'ın taraftarlarının arkasında, peygamberlerin arkasında, velilerin arkasında İslam ordularının arkasında diyelim İslam cemaatlerinin arkasında Cenab-ı Hakk'ın inayeti var, rahmeti var, imdadı var. Şeytan nasıl bunlara galip oluyor? Şeytanda bir güç, kuvvet mi var? Sorunun birinci kısmı bu. ikinci kısmı hem hatemül Enbiya'nın, peygamberlerin en sonuncusunun da en birincisi olan peygamberimizin güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti Azam gibi tesirli İcazı Kur'an'ı vasıtasıyla irşadı. Peygamber sallallahu insanların en beli Davasını en iyi ifade edenlerinden birisi. Diğer taraftan Kur'an gibi sonsuz bir mucize var. Azam gibi adeta. Muhatapları da Arapçaya çok aşina. Edebiyata çok aşina insanlar. İşte böyle muazzam Müthiş tesirli bir şekilde Yaptığı irşada karşı ve cazibei umumiyye kainattan daha cazibedar hakayık-ı kuraniyenin komşuluğunda. Yani Kur'an'ın bilenin efendim sarrafın yanında sarraf altından anlar. İşte edebiyattan, edebi sanattan, belâattan anlayan insanların yanında müthiş bir cazibesi var. Hatta cazibei umumi kainattan daha cazibedar. Yani kâinattaki genel çekim kanunundan daha çekici bir şekilde. Evet. Böyle bir Kur'an hakikatleriyle muhataplar, hatta bazen kendilerini alamayıp edebiyatına, belatına secde ediyorlar. Bu kadar Kur'an'la iç içe olan, yakın duran insanların, medine münafıklarının dalalette ısrarları, hidayete girmemeleri içindir? ve hikmeti nedir? El cevap. Bu iki şık, müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım gelir şöyle ki. Şu kainat Halik hız Celal'inin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bir kısmını cemali diye. Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, inayetini, rahmetini, şefkatini, refetini ifade eden isimlere cemali isimler diyoruz. Bir de celali isimler var. Cenab-ı Hakk'ın heybetini, haşmetini, kahrını, celalini ifade eden isimler. Evet bu iki kısım isimleri bulunuyor Cenab-ı Hakk'ın. Ve o Cemali ve Celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek ittiza ettiklerinden. Her bir ismin gereği farklı, görünüşü farklı, tecellileri farklı. Evet. Bunların hepsi görünmek istiyorlar. Fakat her birinin görünmesi için farklı farklı tecelliler var. Halikü Zülcelal kainatta ezdadı birbirine medz edip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip bir vaziyet verip hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip onları zıtları birbirin ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle kainatı kanunu tegayyür ve tahavvul ve düsturu terakki ve tekâmüle tabi kıldığı için Evet cümle çok uzun onun için buradaki tekrar başa alalım. Evet, Cenab-ı Hakk'ın iki kısım isimleri vardı, Cemali ve Celali. Bunların ayrı ayrı iktizaları vardı, görünme talepleri vardı. Bu yüzden Haleküzül Celal, kainatta ezda birbirine mezedip. Yani Cenab-ı Hak bu yüzden bu farklı isimlerin farklı tecellileri için kainatı zıtlar halinde yaratmış adeta. Her şey çiftler halinde. Çiftler derken de zıtları kastediyoruz. Gece gündüz, soğuk sıcak, güzel çirkin gibi. Evet. Zıtları birbirine medzelip, birbirine mukabil getirip, birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, adeta müthiş bir savaş meydanı, biri saldırıyor, biri müdafaa ediyor tarzında bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip, işte bu mübarezeden yani gece gündüzün, güzel çirkinin, lütfun, kahrın birbiriyle iç içe girip bir çeşit, Savaş halinde ortaya konmasının birçok hikmet ve menfaatleri var. Ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tegayürat meydana getirmekle. Birbirine zıt, birbirine muhalif, birbirinden başka şeyler ortaya çıkıyor. Kainatı kanun, tegayür ve tahavvül ve düsturi, terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. Bu şekilde kainatta sürekli bir değişim ve dönüşüm söz konusu oluyor. Bu değişim ve dönüşümden de kainatta birçok terakki ve tekamül gerçekleşmiş oluyor. Özellikle kainatı bir sahne olarak algılarsak ya da bir galeri, sanat galerisi olarak düşünürsek bu birçok ismin birbiriyle mübadelesi, tahavvülü birbirine karşı birbirine karşı Galibeti mağlubiyeti engamında, inişli çıkışlı çok ciddi bir performans sergileniyor tüm kainatta. Evet. O şeceri iflkatin cami bir semeresi olan insan nevinde, kainatta böyle. İlk önce onu anlayalım. Yani kainat büyük bir insan, insan küçük bir kainat. Süsüyle baktığımızda, veya kainat ağaçsa insan onun meyvesi, meyvesindeki çekirdeği hatta. Ağaçta olan her şey çekirdeğinde diyor yani etmektedir. İşte Cenab-ı cemali ve celali isimleri kainatta böyle zıtları birbirine karşı getirmiş. Bu bir çeşit değişim, dönüşüm ve dolayısıyla gelişim sergiliyor tüm kainatta. İşte kainatın çekirdeği olan insanda da aynı şeyler sergilenmekte. O şecere-i hilkatin, o yaratılış ağacının cami bir semeresi olan insan nevinde o kanun-u daha acip bir şekle getirir. Sosyal hayatta da aynı şeyler kendisini gösteriyoruz. Bir tarafta Cenab-ı Hakk'ın e, lütfu, ihsanı, cemali, rehfeti, şefkati kendisini gösterirken bir tarafta Cenab-ı Hakk'ın haşmeti, azameti, kudreti kendisini gösteriyor. Bu iki adeta zıt gibi görünen, aslında birbirini bütünleyen e, iki grup esmasının tezahürleri insanda da ceryanı diyor, toplum hayatında da ceryanı diyoruz. Bunun da devam etmesi lazım. Yani durağanlık ademe yakın, yokluğa yakın ve birçok şeyin görülmesini engelliyor. Yani sürekli saadet hali saadetin, saadete karşı körleşmemize sebep oluyor. Dolayısıyla insan zaman zaman gülüyor, zaman zaman seviniyor. Zaman zaman müzaffer oluyor, zaman zaman galip oluyor, zaman zaman hastalıklı oluyor, zaman zaman sıhhatli oluyor. Zaman zaman güzelliklere maruz kalıyor, zaman zaman çirkin gördüğü şeylere maruz kalıyor. Bu şekilde insanın hem şahsi hayatında hem toplum hayatında inişlerle, çıkışlarla, fırtınalarla, duranlıklarla müthiş bir şekilde değişim, dönüşüm gerçekleşiyor. Bu aynı zamanda insanın terakki zembereğini oluşturuyor. Hem toplumsal olarak hem de kişisel olarak insanın duygularını, hissiyatını açıyor. Farkındalığını pekiştiriyoruz adeta. İşte bu mücadele içinde toplum hayatında bu mücadelenin devamı için zıt kutupta bulunan şeytanın tarafтарla da Hak bazı fırsatlar, bazı cihazlar veriyoruz, tak ki bu arzulanan değişim dönüşüm tahavül gerçekleşsin. Celal ve Cemal Celali ve Cemali isimlerinin birbirinin hududuna girerek bütün çıplaklığıyla görünmesine vesile olsun. Evet, bu çok mühim bir sır kainata tecelliyeden Cenab-ı Hakk'ın celalinin ve cemalinin dengesi. İşte bu sırrı dakik içindir ki, çok ince, mühim sır içindir ki enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyoruz. Evet. Celal ve cemalin işte inişli çıkışlı bir hayatın bunda toplumun terakki zembereğini oluşturmasının hikmetiyle bazen peygamberler karşılarındaki ehli dalalete mağlup olmuşlar ve gayet zaf ve olan dalalet ehli aslında güç kuvvet tesiri Allah'ta olduğu için ehli dalalette de hiçbir şey yok güç kuvvet yok sırtını dayadıkları bir nokta yok kuvvetli bir yer yok bundan dolayı zayıf ve acizdirler ehli dalalet buna karşılık manen gayet kuvvetli olan ehli hakka muhakkaten galip oluyor geçici olarak zaman zaman bir galibiyetler söz konusu sürekli değil geçici olarak sonuçta hak galiptir. Ama muvakkaten zaman zaman cenab-ı hak işte hakkı da güçlendirmek için, hakkı da diri tutmak, dinç tutmak için karşılarında aslında 110 derece zayıf, ve aciz olan ehli dalaleti bazı fırsatlarla donatmış ve onları da zaman zaman galip oluyorlar. Galip görünüyorlar ama bu bütünüyle muvakkat. Elakibeti'l muttakîn. Akibet muttakilerindir. Dünyada da sonuç itibariyle ehlak galip gelecektir. Ahirette bilkürlüğe galip gelecektir zaten. Evet. Bu acip mukavemetin sırr hikmeti şudur ki nasıl karşı durabiliyor ehli dalalet bu güçlü kuvvetli ehlaka karşı? Bunun sırr hikmeti şudur ki dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır. Hareket istemez. Daha önceki derslerde bunları beyan etmişti dalalet ve küfürde hem adem hem terk var. Yani bir şeyi yapmamakla ya da bir şey terk etmekle çok önemli e, yıkıcı tahripkar sonuçlar ortaya çıkabiliyordu. İşte bir neferin dümenini terk etmesi gibi sadece hiçbir şey yapmamakla dehşetli bir sonuç ortaya çıkabiliyordu. Bunda bir hareket bile gerekmiyor. Dolayısıyla çok güç kuvvet istemiyor. Hem tahrip vardır ki çok sehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Yani 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde yıkabiliyordu. Hem tecavüz var ki, yani saldırı var, kontrolsüzlük var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihrafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Evet. Yani saldırı ya da işte hiçbir kural tanımaksızın, karşı tarafa hücum? Az bir amelle çok zarar verebiliyoruz. İşte bir kibritle bir ev yakmak gibi ya da işte bir tarafını deldiği bir gemiyi batırmak gibi. Az bir amelle çoklara zarar verebiliyor. İkhafe noktasında ve firaniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. İşte bu tarz hareket eden insanlardan insanlar korkuyor. Daha önce bir yerde geçmişti kaderi sayesinde bahsi geçen. 20 adamın mesela koruduğu bir köşke ateş atmaya çalışan bir çocuğa karşı o 20 adam perişan olur. Yani o çocuk hepsini korkutabilir. Niye? Çünkü işi kolay. Bu yüzden karşıyı korkutmak adına insan bir şey yapmak isterse tahrip yoluna giriyor. Ve firaniyet diyetinden onlara bir makam kazandırır. İşte insanları korkutup dolayısıyla nazarları kendine çevirip şöhret kazanıyor bu şekilde bununla firavunca bir zevk duyuyoruz bir makam kazanıyor onun için insanlar yaparak bir şey bir varlık ortaya koyamadıkları zaman yıkarak kendilerini göstermeye çalışıyorlar bu da insanın firavunluk cephesinde önemli bir motor fonksiyon görüyoruz hem akibeti görmeyen hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini telezzüsü hürriyeti vardır ki Evet, diğer taraftan bu var. İnsan nefsi kör, akibeti görmüyor, sadece hazır lezzete müptela. Evet, İnsanın böyle nebati ve hayvani kuvveleri var. Akıl hükmünü icra edemeyince bu hayvani kuvveler, mesela şehvet ve gadap gibi duygular insanları harekete geçirdiği zaman çok güçlü kuvvetli bir şekilde maksatlarına görüyorlar. Diğer taraftan hürriyet var. Yani insan kendi üzerine bir kontrol istemiyor. Bir özgürlük istiyor. Tabiri caizse. Özgür, ne kadar özgürlük denir o ayrı bir konu. Evet. Fakat ehli dalaretin kontrolsüz yolunda bunlar var. Akıl ve kalp gibi letaif insaniyeyi insaniyet kerane vakibet endişen olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Yani bir tarafta nebati ve hayvanı kuvvelerin coşkunluğu, çılgınlığı var. Diğer tarafta akıl ve kalbin kontrollü gidişi, yani kimseyi incitmeden hiç görmeye çalışması hesabı kitabı var. Bu iki insan karşı karşıya geldiğinde nebati ve hayvani kuvvelerin ön planda olduğu insanlar elbette diğerlerine karşı çok da güçlü kuvvetli görünebilirler. İşlerde yıkıcılık olduğu için, tahrip olduğu için elbette diğerlerine karşı zaman zaman bir galibiyet ve zafer kazanabilirler. Bu yüzden Zaman zaman ehli dalalet çok güçsüz olmalarına rağmen işlerinin tahrip olması noktasından ve hayvani nebati kuvvelerinin yardıma almalarından ve hürriyetin, firavun hani bir hürriyetin kendi başına yaşıyormuş gibi düşüncesinin, sanal düşüncesinin onları böylesine güçlü kuvvetli hissetmelerine sebep oluyor. Ehl-i ve başta ehli nübüvvet ve başta habibi Rabbul Alemin olan Resul Ekrem Asetü's selamun mesleki kutsisi hem vücudi. Evet ehl-i yolu. Hem vücudi. Yani ortaya bir şeyler koymak, bir şeyler inşa etmek, bir şeyler tesis etmekle yapılıyor. Bir şeyler yıkmakla değil. Bu daha zor. Hem subuti. İşte bir şeyin varlığına, varlığının devamına ihtiyaç duyuluyor. Hem tamir. Yıkım yok. Tamir ve tadilat var. Bu da sanata, akla, hesaba ihtiyaç duyuruyor. Hem hareket, yani işi terk ederek, iş yapmayarak sonuç almak yok. Alacağın sonuç tamamen gayrete bağlı. Hem hudutta istikamet, hem bir iş yaparken istikametli davranmak, sorumsuzca davranmamak gerekiyor. Yani mesela karşı karşıya gelen iki ordudan, birisi ehli dalalet, birisi ehli hidayetse, ehli dalalet olan, bir kitle imha silah olan bir bombayı atıp binlerce insan ölümüne sebep olabilir. Ama ehli hidayet bunu yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü orada masumlar var. Masum hayvanlar var. Hatta nebatat var. Böyle sorumsuz bir savaş ehli hidayet için mümkün değil. Haddi zatında. Çoluk çocuk kadınlarına masumlar var. Onları düşünmek durumunda. Fakat Ehl-i dalaretin böyle bir düşüncesi ve çekincesi olmadığı için oldukça sorumsuz ve çılgınca davranabiliyor. Ehl-i Hidayet hudutta istikamete sahip bir kontrol düşüncesi var. Hem akıbeti düşünmek. Yani sadece bu ana saplanıp kalmamak, sonuçları düşünerek hareket etmek durumundadır. Bu temkini getirebiliyor zaman zaman, ölçülü olmayı getiriyor. Bu da görünürde zaman zaman karşı taraf adına bir negatif durum söz konusu e, haline gelebiliyor. Hem ubudiyet hem nefse emmarenin firaniyetini serbestliğini kırmak gibi esasatı mühimme bulunduğunda. Diğer taraftan ehl-i dâyet kendisini kul olarak biliyor. Rabbine karşı sorumlu biliyor. Dolayısıyla e, enaniyetini kırmaya çalışıyoruz. Allah'a abd olan enaniyeti söz konusu olamaz. Artık Rabbinin adına hareket ediyor. Dolayısıyla nefis, nefse olsa hayvani yönler insanın susturuluyor kontrol altına alınıyor. Bu da bazılarının hoşuna gitmiyor. Enaniyeti, gururu, iftari seven insanların hoşuna gitmiyor. Evet. Bunlar kırmak gibi esasatı ı mühimme bulunduğundandır ki Medine-i bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibeyi azimeye karşı şeytani bir kuvve-i kapılıp dalalette kalmışlar. Evet, bu kadar da farklı e, dalaletten gelen kolaylık e, sebebiyle ve ehli işinin zor oluşu, tesis oluşu, tamir oluşu, imar oluşu sebebiyle karşı karşıya geldiğinde diğer taraftan nefsin, inaniyetin, hayvaniyetin e, zevklerini e, kırdı ama kalbin, ruhun zevklerine ağırlık verdiği için daha çok hayvani yönler ön planda olan ve dünyevi hazır lezzetlerin ön planda olan münafıklar Bunların cazibesine kapılıyorlar adeta. Daha doğrusu Kur'an'ın cazibesinden şeytanın cazibe alanına giriyorlar. Dolayısıyla bir kuvve-i gibi işlem görüyor bunlar. Evet. Hidayette insanı cennete götüren yollarda zaman zaman işte ehli dalaletin birçok zevkini, hissini renciledici noktalar da söz konusu. O yüzden insan ya Allah'a kul olmayı seçecek ve şeytana ve nefsine kul olmayı seçecektir. Dolayısıyla paganist etrafında da nefsine, nefsinin zebun olan şeytan esir olan insanlar vardı ve onlar o cazibeden kurtulamadılar. Ve zaten bu da celal cemal dengesini az önce söylediğimiz gibi toplum hayatının yansımasından başka bir şey değildi. Bu insanlar arasında, toplumlar arasındaki bu gerilim, savaş hali insanların birçok renkli duyguların, hissiyatın, sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla toplum hayatı denen o müthiş sahnede birbirine hiç benzemeyen dünya kadar hissiyat ortaya çıkmış oluyor. Bu da birçok Cenab-ı Hakk'ın isimlerin tecellisine medar oluyor. Onun için Cenab-ı şeytana böyle fırsatlar veriyor. Eğer denirse, resul Ekrem Vesselam madem Habibu Rabbul Alemin'dir. Peygamber Allah'ın sevgilisi unvanını kazanmış biri. Hem elinde hak ve lisanındaki hakikattir. Hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattir. Ve ordusundaki meleklerin bir kısmı melaikedir. Bedir harbinde özellikle Kur'an'da ifadesiyle melekler imdada geliyor. Ve bir avuç su ile bir orduyu sular ve dört avuç buğday ve bir oğlağın ile bin adamı doyuracak bir ziyafet verir. Ve küffarın ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak girmesiyle onları kaçırır. Ve daha bunun gibi bin mucizat sahip olan bir kumandan Rabbani nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyoruz. Sürekli evet. Aleyhisselam. Yukarıdakilerin aslında biraz genişletilmiş ve Peygamber Aleyhisselam'a tatbik edilmiş hali var bu soruda. Evet. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın en sevgili kulu. Diğer tarafından elindeki hak, lisandaki hakikat, müthiş mucizeler de sergilenmiş. Evet bu kadar mucizeye mazhar bir peygamber. Allah'ın kumandanı diyelim onu aynı zamanda kumandanı Rabbani. Nasıl oluyor? Uhud'un uğur Uhud tarihinin nihayetinde ve Huneyn'in vidayetinde, Huneyn'in başlangıcında bir mağlubiyet yaşıyoruz. El cevap. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne ümmete mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne ümmete mukteda. Yani uysunlar, onun gibi hareket etsinler diye bir model insan olarak gönderilmiş. ve imam bir önder olarak gönderilmiş, bir rehber olarak gönderilmiş. Ta ki o nevi insani, hayat içtimai ve şahsiyetindeki düsturları ondan öğrensin. Yani insan neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacak kapasiteden çok uzak. Yani asırlar geçmiş, artık dünya ihtiyarlamış, insanların hala ortak bir, kabul ettikleri içtimai ve sosyal düsturları yok. Sürekli değişiyor, sürekli yenileniyor. Demek eskisi beğenilmiyor kaldı ki işte insanlığın başlarından beri insanlar bu düsturlara ihtiyaç duyuyorlar dolayısıyla onları peygamberler öğretiyorlar insanlara sosyal hayatın, içtimai hayatın ve kişisel hayatın nasıl yaşanacağına dair en temel prensipleri insanlara talim etmişler, rehberlik etmişler, imamlık etmişler bu konuda Bunun en büyükleri de bu imamların, rehberlerin peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet gönderiliş amacı bu ne insani, hayat istimai ve şahsiyetindeki düz ondan öğrensin. Ve Hakim-i Zül Kemal'in kavaniyle meşiyetine alısınlar. Evet Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına itaata alısınlar diye gönderilmiş. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kanunları sadece Kur'an vasıtasıyla, dinler vasıtasıyla bildirilen kanunlar değil. Kainatta ceryan eden yanlışlıkla adına tabiat kanunları denen kanunlar da Cenab-ı Hakk'ın kanunları sosyal hayatta işleyen kanunlar da Cenab-ı Hakk'ın kanunları. Dolayısıyla insan kainattaki ilahi kanunları da keşfedip onlara itaate alışması lazım. Bunları da öğretsin diye gelmiş. Ve de satır hikmetine tevfik hareket etsinler. Bu kainattaki e, kanunlar da mühim düsturlardır toplum hayatında. Bunlara uymayı öğretiyor. Peygamber As-Selam. As Eğer Resulü'yleken As-Selam As hayat içtimaliye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizeler istinat etseydi, o vakit imam mutlak ve rehber ekmel olamazdı. Dolayısıyla Peygamber s.a.v. insan olarak yaşaması gerekiyor. Sürekli mucizeler gösteren, harikalar ortaya koyan bir insan olsaydı, insanüstü bir hayat sürseydi, insanlara nasıl imam olacaktı? İnsanlara mutlak bir imam, büyük bir rehber olabilmek için, Mutlaka insanlar gibi yaşaması gerekiyor. İnsanların tabi olduğu kanunlara tabi olması gerekiyor. Ve o kanunlara itaatte de, de namazda, oruçta vesaire dini emirlerde nasıl son derece hassassa diğerlerinde de hassas davranması gerekiyor ki insanlara bunlara itaati de öğretsin. Evet. Yoksa hal harika olsaydı insanlara gerçek bir rehber olamazdı. İşte bu sır içindir ki Yalnız davasını tasdik ettirmek için ara sıra indelhace münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterirdi. Evet. Mucize göstermekten maksat kendisinin Cenab-ı Hak olan irtibatını göstermek. Ben Allah gönderdi diyor. Nereden bilelim cevabına karşı? Bakın diyor. Ellerinden on parmaklı çeşme gibi sular atıyor. Bir parmağın işaret ile ayı ikiye bölünüyor. Bir işaretiyle ağaç yerinden sökülüp gelip onu tasdik ediyor. Bunlar çok nadir ortaya çıkan ve münkirlerin, inkarcıların inkarlarına bahaneleri kalmasın diye gösterilmiş olan mucizelerdir. Bunlar oldukça nadirdir. Sahir vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamir-i ilahiye itaat etmiştir. Diğer zamanlarda herkesten ziyade normal yaşamıştır. Yani o da aç kalmıştır mesela o kadar berekete e, mazharken işte birkaç avuç e, gıdayla binlerce insanı beslerken zaman zaman da aç kalmış, susuz kalmış, hasta olmuş vesaire. Ta ki hastalıkta ne yapılır, açlıkta ne yapılır, susuzlukta ne yapılır? Bütün bunları e, canlı bir örnek olarak insanlara ders versin. Sair vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamil ilahi itaat etmiştir. Öyle de hikmeti Rabbaniye ile ve meşyet-i ile tesis edilen adetullah kavaniyine herkesten ziyade mürat ve itaat ederdi. Evet. İşte Kur'an vasfesinde gelen emirlere itaatkar olduğu gibi peygamber asrı herkesten ziyade mesela namaz kıldığı gibi. Aynı şekilde hikmeti Rabbaniye ile ve meşyet-i ile tesis edilen adetullah kavaniyine. Evet. Az önce de ifade ettik. Cenab-ı bir kelam sıfatından gelen din kanunları var. Bir de Cenab-ı irade sıfatından gelen adetullah dediğimiz kainatta cari kanunlar var. İkisi de aynı kaynaktan geliyor. İkisi de Cenab-ı kanunları. Bu kanunları son derece hikmetle Cenab-ı arzuları doğrultusunda işlem görüyor kainatta. Dolayısıyla biz Cenab-ı hikmetine ve meşiyetine teslim olmak durumundayız size i̇şte kainatta cereyan eden kanunlara da itaat etmek durumundayız. Tabii bu kanun derken şey tabiat derken e, sosyal hayattaki kanunlar da var. Nedir? İşte çalışmak bir kanundur. Çalışan başarıya erer. Bu kanuna da itaat etmek durumundayız. Diğer taraftan mesela insanlar tebessüm eden insanlar arasında sevilir, sayılır. Bu da ilahi bir kanundur. İşte Peygamber söz selam insanlara tebessüm öğretiyor. Komşularla etkileşimi öğretiyor. Fakir fukaranın elinde tutmanın bir vazife olduğunu öğretiyor. Efendim hasetin yanlış olduğunu öğretiyor. Gıybetin yanlış olduğunu öğretiyor ve insanlar bunlara itaatsizlik itaatsiz davrandığında dünyada da bunların yani sosyal hayatta bir zehir gibi tesirli olduğunu gösteriyor. Bunlara karşı insanları uyarıyoruz. Dolayısıyla sosyal kanunlar da Cenab-ı Hakk'ın kanunlarıdır. Bunları itaatle Peygamber Efendimiz en güzel şekilde temsil etmiştir. En güzel namaz okuldu gibi, en güzel mesela eş olmuştur, en güzel baba olmuştur, en güzel arkadaş olmuştur, en güzel dede olmuştur, en güzel kumandan olmuştur vesaire. Bu açıdan Peygamber Efendimiz da de kainata cihare olan kanunlara bir hakkın itaati söz konusudur. Onun için Peygamber Efendimiz zaman zaman işte savaşlarda yaralmış, zırh giymiş. Efendim, dişleri kırılmış vesaire. Bu onun da bizim gibi bir insan olduğunu göstermesi. Dolayısıyla o peygamber de bizim nasıl onun gibi olalım e, bahanesini elimizden de alıyor aynı zamanda. O da bir insandı. O da bizim gibi acı kırdı. Taş bağlardı e, midesine vesaire. Düşmana karşı zırh giyerdi. Sipere giriniz emrederdi. Yani ben, e, biz Allah'ın taraftarlarıyız. Yani düşmanın kurşunu bize zarar vermez gibi ortaya çıkmak gibi düşünce söz konusu olamaz. Çünkü Allah'ın peygamberi zırh giyerek meydanlara çıkıyor ve sipere giriniz emrediyor. Niye? Çünkü genel kanunlar herkesi bağlar. Cenab-ı Hakk'ın genel kanunları. Ateş herkesi yakar. Masum, zalim ayırmaz. O yüzden insanların kainatta cari, sosyalette cari kanunlara da tas tamamı uyması gerekir. Bunun da en güzel nomesini Peygamber s.a.v. vermiştir. Evet. Yara alırdı, zahmet çekerdi, Ta tamamıyla hikmet-i ilahiye kanununa ve kainattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya mürad vitaati göstersin. Evet. Bunun sonucu olarak da dünya hayatında zaman zaman Peygamber s.a.v. da e, mağlubiyetler yaşamış, kısmi mağlubiyet, mağlubiyetler yaşamış. Kısmen hastalıklar geçirmiş, açlığa maruz kalmış, eşleriyle geçimsizliğe maruz kalmış, diğer insanlarla zaman zaman problemleri olmuş. Bütün bunları Cenab-ı Hak'ın talim ettiği şekilde nasıl baş edilebilir tarzında numuneler vermek için Cenab-ı Hak yaşatmıştır onu, takipizi her konuda imam örnek rehber olabilsin. Evet, Cenab-ı Hak bizi Peygamber Aleyhisselam'ın rehberliğinden ayırmasın. Hikmetin ve meşiyetine itaatte muvaffakiyetler ihsan etsin inşallah. Sumhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke entel alimun hakim ve akiru davanel hamle rabbil alemin vel fati.